İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Oskay Şimdi benim aklıma bir şey takılıyor. İsim alayım. Şevket. Yok, daha gerçekçi bir isme ihtiyacım var. Daha gerçekçi. Benjamin. Gerçek ismini. Tanju, söyleyeyim. Tanju. Tamam. Ben Tanju diyeceğim. Ben Benjamin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aklıma takılan şey şu. Açık Radyo 94.9'da müzik iki Yerler'de bir kere daha sizlere iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugünkü konumuz temizlik. İşte ben de onu o konuyla ilgili giriş yapacaktım. Yap. Yapıyorum. Şimdi tuvalette. <gülüyor> Tuvaletin kenarında e, kullanılmış tuvalet kağıtlarını biriktirmek için bir çöp sepeti oluyor. Evet. Tuvalet kağıdı suda çözülebilen bir şey değil mi? Evet. Peki e, neden kullanılmış çöp? E, tuvalet kağıtlarını biz kutuda biriktirip daha sonra onları bir torbayla götürüp çöpe atıyoruz. Lağım zaten bütün bu şeyler gitsin diye yapılmış bir şey değil mi? Şöyle tuvalet kağıdı bir yaprak atıldığı zaman çözülebildiği gibi birlikten güç doğar felsefesinden yola çıkarak 20 yaprak atıldığı zaman öyle hızlı çözülmeyip tuvalete tıkayabiliyor. Ee, ama yani İnsanlarımızı bir... bu konuda bilinçlendirdiğimiz zaman o kovalardan kurtulabiliriz. Peki, bir de e, o kovalara başka şeyler Bu konuda bir e, standart var mı mesela maksimum dört buçuk yaprak falan gibi? Yok o herhalde tuvalet kağıdı üreticisinden üreticisine değişiyor olabilir. Dediğim gibi o kovaları tek atılan şey tuvalet kağıdı değil. Evet. Mesela kendimden örnek vereyim. Tuvalette geçirilen zaman ceplerindeki anlamsız... Şeyleri boşaltmak için mesela benim durumumda bir sürü e, fiş ve kredi kartı slipı onları e, çöpe atmak için çok uygun bir zamandır. Normalde vakit ayırmayacağım bir şey çünkü. Evet ben normalde tuvalette kitap okumayı seviyorum. Ben de seviyorum. Nedeni de şu tuvalete gittiğimiz zaman e, bir takım şeyler e, vücudumuzdan çıkıyor. <gülüyor> <Ne demek gülüyor> Böyle zorunda? bir eksiklik bir boşluk oluyor oraya ben e, bilgi, de bilgi depolamayı tercih ediyorum. Olabilecek en iyi tercihi yapmıştım. Fakat yaklaşık 40 yıllık alışkanlığın sonucunda bir şey okumazsam e, herhangi bir çalışma gerçekleştiremiyorum. Hmm. Şartlı refleks. Gibi. Gibi. Peki e, bugün size temizlikten bahsedeceğiz ve çağrıştırdığı şeylerden konuşup çağrıştırdığı şeyler çalacağız. E, az sayıda şarkımız var bugün sadece 6 şarkı getirmişiz. İnşallah hepsini çalabiliriz. İnşallah. Bugün çalacağımız ilk şarkı bir Deep Purple eseri. Evet. Deep Purple'ın son beşlisinden. Tommy Bolin, David Coverdale, Glenn Hughes, John Lord, Ian Pace. Evet. Ritchie Blackmore gruptan ayrıldıktan sonra Tommy Bolin'i alıyorlar gruba ki çok nefis bir gitarcı esasen. Hı hı. Ee, onunla yaptıkları tek albüm. Bir de Last Concert in Japan diye bir albümleri var. Ondan sonra zaten Deep Purple albüm yapmıyor, dağılıyor. Bir süre sonra tekrar toplanmak üzere. 75 tarihli bu albüm. Deep Purple'un 10. stüdyo albümü. Evet. Ee, dediğin gibi Tommy Bolin'le yaptıkları da tek stüdyo kaydı. Evet, burada e, ilginç bir şekilde e, birbirine bağlı iki parça, benim de çok sevdiğim... İki parça. This Time Around ve o to g Bu albümün benim sevdiğim yanı e, bu Tommy Bolin'in gelmesiyle biraz da Glenn Hughes'un işte blues merakından kaynaklanan e, blues, albümde e, sol blues funk e, havası var çok ciddi. Evet. Burada da zaten e, This Time Around'u Glenn Hughes söylüyor. Evet. o to gyi de kimse söylemiyor çünkü enstrümantal. Glenn Hughes iki şarkı söylemiş bu albümde. Get entitled de söylemiş. Evet. Tommy Bolin de şarkı söylemiş. Herkes şarkı söylemiş. John Lord da söylemiş. MP söylememiş. Onu <gülüyor> belirtelim. Peki isterseniz parçayı çalalım. İsterim. İsterseniz gibime geldi. İsterim, isterim. O zaman Deep Purple gelsin This Time Around. Yani zaman yolculuğu adlı parça dinleyelim. Purple'dan önce This Time Around ondan sonra O2G dinledik. This, this Time around da Glenn Hughes vokaliyle çaldık. Sanki başka vokal ile çalabilirmişiz gibi. Saçma sapan biz bir anasıyorduk. Biz çalarız. Çalarız tabi. Çok iyi anlıyoruz biz bu müzikten değil mi? Biz var ya biz pe, Evet. Peki eee Getirdiğimde ne tepki vereceğine çok emin olamadığım bir şarkı var sırada. Benim özellikle gençliğim sebebiyle pek sevdiğim, senin de hiçbir zaman çok ısınmadığını bildiğim bir gruptan bir şarkı çalacağız şimdi. Ama senin için hafifletici sebepler var. Evet, galiba öyle. Evet, bir Guns N Roses şarkısı dinleyeceğiz. Daha doğrusu Guns N Roses performansı dinleyeceğiz çünkü şarkı onların değil. Kimin? The Misfits. Yes. Avareler. Öyle bir şey, film vardı. Avare. O mu? Marilyn Monroe oynuyordu. The Misfit mi? Evet. Seyretmedim ben. Ben de seyretmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama var öyle bir film. E, bu çalacağımız şarkının birinci hafifletici sebebi... E, ...demin dediğim gibi The Misfits'e ait olması... Kimdir The Misfits? Ee, Amerikalı Punk grubu. 1978'de çıkarttıkları Static Age ee, albümünde yer alıyordu bu şarkı. Bir enteresan bir not var önümde. 1978'de kaydedilmiş Static Age ama 1997'ye kadar yayınlanmamış diye bir not almış. Yani bir an için içimden şöyle geçti. 1970'te kaydedilmiş ama 1967'de yayınlanmış diyeceksin. <gülüyor> Olabilir. Gezen haftaki zaman makinesi muhabbetimizden sonra neden olmasın? Ee, Guns N' Roses'un 1993'te çıkarttığı The Spaghetti Incident. Saklı zamanı gelir makinesi. Aynen öyle. Ee, The Spaghetti Incident bir punk coverları albümü. Bir iki ilginç not var bu albümle alakalı. Guns hayranları gayet iyi bileceklerdir. Her şeyden önce şarkıların büyük bir kısmı <gülüyor> e, Izzy Stradlin'le gitarda kaydediliyor. E, Izzy'nin de tam gruptan ayrıldığı zamanlar. İzin alıyor. İzin alıyor. Ayrıldıktan sonra Gilby Clark geliyor yerine. E, o şarkıları ellerinde hazır bitmiş kayıtlar olmasına rağmen Gilby Clark'la bir kere daha kaydetmişler. Büyük bir ihtimalle Axl'ın. E, ...bastırmasıyla... ...çünkü araları bayağı bozuluyor... ...bu biraz üzücü... ...çünkü grup içerisinde... ...iki tane büyük punk hayranı var... ...bir tanesi Izzy Stradlin... ...öbürü Duff McKagan basçı... ...bu dinleyeceğimiz şarkıyı da... E, ...Duff McKagan söylüyor... ...hatta konserlerde de... E, ...arada Axel dinlensin diye... daf çıkıp... ...bu şarkıyı söylüyor... ...aslında konumuzla da ilgi, ilgili bir... E, ...albüm seçmişsin... Spagetti olayı, evet. Evet, yani spagetti mesela üstümüze döküldüğü zaman... Zaten bir yemek savaşından yemek... ilham alan bir albüm adı bu. Evet. Ee, davulcu Steven Adler ve Axl arasında geçen. Üstleri başları spagetti olmuş. Bu arada albümün adının doğru yazılış şekli konusunda Axl baya hassasmış. İngilizce The... mi bilmiyor? Hayır, şöyle. The Spagetti Incident sonunda soru işareti iki başında tırnak. Hmm. İlla olacakmış. Sadece da spaghetti insanını yazmanız yetmiyor. Ee, albümle ilgili benim daha önceden bilmediğim bu program için araştırma yaparken öğrendiğim bir ilginç not daha var. Excel ee, Rose hariç bütün grubun e, negatif baskılarına rağmen e, Charles Manson'ın e, Look at Your Game Girl şarkısı coverlanmış zorla kaydedilmiş. Bunları zorla kaydettirmesine en enteresan. Çünkü e, User Illusion'dan sonra Excel e, grup halinde kayıt olayını tamamen rafa kaldırıyor. İşte grup çalıyor. Excel ayrıca geliyor stüdyoya şarkıları söylüyor. Grupla bile. Buna rağmen nasıl zorla kaydettiriyor çok merak ediyorum. Muhtemelen tehditler mehditler. E, look at your game girl'ı kaydediyorlar. Ama CD'nin üzerindeki listede yok çünkü 12. trackte hidden track olarak bulunuyor hidden track ne olduğunu bilmeyenler için açıklayalım ee, şarkının son e, albümün son şarkısı bittikten sonra uzun bir sessizlik oluyor eğer yeterince sabırlıysanız o şarkının ha, aslında bir de bakıyorsunuz ki orada bir parça orada, var. orada bir parça daha var ee, 2000 yılında ex rose albümün yeni baskılarından bu şarkıyı çıkartıyor çünkü e, eleştirmenlerin ve popüler medyanın e, Axel'ın bu şarkı ve Charles Manson hakkındaki e, duygularını yanlış anladığını... ...o da çok sinirlendiğine bu konuya... ...bundan sonraki baskılarında yer almayacağını açıklıyor. E, hala daha bazı baskılarında ama 13. şarkı olarak yer alıyormuş. E, bence Axel e, felsefe içeren, yani felsefe konusunda e, bir kitap yazmalı. Çünkü tüm davranışları hakikaten... Çeşitli göndermeler, zeka oyunları Evet enteresan bir kişilik kendisi ee, Look at your game girl'dan uzun uzun bahsettik Tabii Ve ki. <gülüyor> tabii ki onu çalmayacağız Çalacağımız e, şarkının adı Attitude e, Tafra diye çeviririz e, Biraz önce programdan önce konuştuğumuz gibi Tafra kesesiyle ilgili Bir alakası yok Yok yok tamamen onunla ilgili yani böyle devamlı e, bir takım triplerde olan insanlar tafra keselerinden tafralar çıkarıp bize doğru fırlatıyorlar. Bunlara da tafra atmak deniyor. Evet. Ee, şarkının e, bir diğer adı da tırnak içinde yazıyor. Havan bana mı güzelim? Buyurun. <gülüyor> McKagan'ın vokalinde Guns N' Roses'dan dinledik. Attitude. Spaghetti Incident albümünden. Şimdi e, konumuzla alakalı... ...ilginçtir. E, ben bu programda konumuzla alakalı konuşmak istiyorum. E, bunu yapsak iyi olur. Çünkü Twitter'da ve Facebook'ta... E, ...bunla dalga geçmeye kalkanlar oldu. Bu akşamki konumuz temizlik diye... E, ...sabahtan duyurdum. E, temizlikten... ...konuşacağız... Temizlik anlatacağız yazdım. Anlatmayacağız demek istediğin herhalde he he diye mesajlar geldi. İşte o zaman onlara cevaben temizlikten bahsetmek istiyorum ben. Peki. Ee, bir süre önce okumuş olduğum bir Türkiye'de bir araştırma yapılmış. Kim yapmış nasıl yapmış bilmiyorum. Daha doğrusu hatırlamıyorum. Peki. Ee, ayrıca isim vermek de istemem. Sonra birileri çıkıp Twitter'dan Facebook'tan o öyle değil şöyle de. diye bir şeyler <gülüyor> diyebilirler. Uğraştır. Ama böyle bir araştırma okudum. Ülkede yıkanma oranını, insanların kaç günde bir yıkandığını araştırmışlar. Yapılan araştırma herhalde tüm ülkeyi kapsamıyordur ama belli bir oranı da sanıyorum veriyordur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizin %90'ı ayda bir kez yıkanıyor. Ayda bir. Ayda bir. Çok güzel. Geriye kalan yüzde onun... ...sekizi, yani ülkemizin yüzde sekizi haftada bir yıkanıyor. Ülkemizin yüzde ikisi de her gün yıkanıyor. Üç günde bir yıkanan yok. Evet. İlginç yani. <gülüyor> ya haftada bir yıkanıyor insanlar ya her gün yıkanıyor. O büyük bir çoğunluğu ayda bir. E, büyük bir ihtimalle bu üç günde bir, dört günde bir yıkananlar o kadar e, belirleyici değil. Herhalde. Yok sayılacak kadar az. Evet. Tabir ettiğimiz. Fakat e, bir de şey var, onu belirtmemişler. O da herhalde belirleyici değil. E, kışa giderken bir kez, yaza giderken bir kez yıkananlar da olduğu tespit edilmiş durumda ama onlar da bu araştırmada belirtilmemiş. Ama yine de e, oldukça yüz kısartıcı olduğunu düşünüyorum ben bunun. %90'ının ülkemizin ayda bir yıkanması. Ne zaman okumuştun sen bunu hatırlıyor musun? Bir, bir buçuk yıl önce falan okumuştum. Belki gelişme gösterilmiştir bu süre içerisinde. E tabii yani. Peki. O zaman bununla ilgili bir şey alkışalım. Yalnız şarkıçalım. bu verilerle AB'ye girmemiz çok zor. <gülüyor> yani o veriler dışında da zor zaten. Yani bu verilerle banyoya girmemiz zor. AB'ye nasıl giriyor? <gülüyor> Doğru Peki şimdi bununla ilgili bir şarkı var. Bu, hatta o kadar güzel denk geldi ki hem AB hem temizlikle ilgili şarkı. Ee, İskoç Heavy Metal grubu The Almighty. Evet. Almighty'nin bence e, gelmiş geçmiş en iyi albümü. Yani her parçası muhteşem. Albümün adı Crank. Bu Crank'ten azıcık bahsedebilir miyim ben? Crank'in ne olduğunu anlatmak istiyorum. Buyurunuz. Çünkü bir argo terim. Crank. Ee, düşük yoğunluklu e, Kristal metamfetamin mefentamin. Metamfetamin <gülüyor> Bunu söylemekte Kristal met diye evet. bildiğimiz Uyuşturucunun e, Düşük yoğunluklusuna e, Genelde toz e, formunda bulunuyormuş Crank deniyormuş Argo'da e, Hem şeyi e, Ne derler orana kalp atışı, dakikadaki kalp atışına ne diyoruz? Dakikadaki kalp atışı. Peki dakikadaki kalp atışını arttırıyormuş. Hem de e, refleksleri e, çok yükseltiyormuş. Genelde de arkasından büyük bir çöküş yaratıyormuş bu e, uyuşturucu madde ve müthiş agresyon geliyormuş son etap olarak. Öyle bilgiler var elimde. Albümün kapağında e, İngiliz sanatçı ve anarşist Jamie Reid'in bir ilustrasyonu var. Tamamen paradan yapılmış dünya gezegene Molotov kokteyli atan melek. Evet. Ilustrasyon. Jamie Reid ile ilgili bir notta Sex Pistols'un Never Mind the kapağını da yapmış olması. Evet, orada o kadar fazla uğraşmamıştı. <gülüyor> Harfleri kesip efendim, bir kağıda yapıştırmıştı ama olsun. O için yaratıcı bir çalışmaydı. Evet. Şimdi bu Way Beyond Belief adlı parça ile ilgili... Gözlerime inanamıyorum diye çevirebilir miyiz? Olabilir, evet. Sizin çevirileriniz kadar güzel olmadı. Devam edin lütfen. Ee, müzisyenlere e, hitap edecek bir takım şeyler söylemek istiyorum. Ee, bence bu parça bir ders niteliğinde eğer bu tür müziği yapacaksanız kendi içinde devinen... Hiç bana bakarak konuşma öyle. Neden? Müzisyenlere hitap ediyorum. E tamam siz bir müzisyensiniz. Estağfurullah. Siz ikiniz. <gülüyor> Biz ikimiz. Ee, yani giriş gelişme sonuç, e, gitar kullanımı, parçanın bir anda bir yerden başka bir yere gidip tekrar toplanması, gelmesi. Tansiyonla oynamalar. E, bölümleri falan ama bu e, böyle senfonik anlamda değil. Aynı parçanın içinde arka arkaya geliyor. Ee, müzisyenlerin, müzisyen olmak isteyenlerin kulak kabartmasında faide var diye düşünüyorum. Peki size bir şey soracağım cevabını biliyor musunuz acaba? Ee, bu albümde e, terapinin e, frontmeni Andy Cairns bir sürü e, şarkıda vokal yapmış. Bu şarkıda da var mı? Ee, bundan ilk yasa verim oluyor. Sizden saklamışlar. Evet. Hiç e, yani bana telefonda edilmedi bu konuda. Rezalet. O zaman çalalım bakalım. Müzisyenler de dinlesin. Tamam. Diğerleri de dinlesin. E hadi bakalım. A, B, temizlik, müzisyen. Çok fazla insana hitap edeceğini düşünüyorum. The Almighty 1995 tarihli Crank albümü Way Beyond Belief. <Gülüyor> Almaty'nin Crank albümünden Way Beyond Leaf, duyduk. Ee, Şimdi ben e, biraz önce bir araştırmadan bahsettim ya. Şaka mıydı? Yo, e, bir de kendi yaptığım bir araştırma var. Gerçi e, çok e, örnek temsil eder mi bilmiyorum çünkü bir ile sınırlı. En azından başlangıçtır. E, bir müzisyen arkadaşımla aramda geçen konuşmayı nakletmek istiyorum size. Ben böyle deodorant kullanan, yazın iki kere duş yapan, ondan sonra çeşitli kremler falan kullanan bir insanım. Böyle güzel kokmayı ne derler, saplantı haline getirmiş birisiyim. Bu bahsi geçen arkadaşım da bu yönümle çok dalga geçiyor. Nedir yani? Falan erkek adam böyle şeyler yapar mı gibilerinden? Kokoşlukla, Kokoşlukla suçlanıyor. Fakat kendisi de Deodoran kullanmıyor. Deodoran kullanmamanın e, günde iki kez duş yaparsanız bir zararı yok. Fakat iki günde bir duş yaparsanız deodoran kullanmamak biraz problem teşkil edebiliyor. Olabilir. Ben de ona dedim ki yani e, ben deodoran kullanıyorum da de dalga geçiyorsun ama keşke sen de kullansan. Çünkü kullanmadığın zaman bu sefer de ter kokuyorsun be kardeşim dedim. O da bana şöyle bir cevap verdi. Şimdi deodoran kullanırsam o deodoran kokusu terle karıştığı zaman daha köktür kokuyor. Deodorant kavramıyla çok iyi tanışmamış diye tahmin ediyorum. Ama yani e, şeye temizliğe e, yaklaşım ilginç. <gülüyor> yani ben yıkanmayayım da ne olursa olsun. <gülüyor> evet, o, evet o daha doğru bir okuma oldu sanırım. E, buradan yola çıkarak e, müzisyenler arasında da temizliğin çok yaygın olmadığı görüşüne sahip oldum ama birle sınırlı. Ama %100 doğru. <gülüyor> Yaptığım araştırma %100. O bir içerisinde. Neyse ki ben yıkanan bir sürü müzisyen biliyorum. Eee sırada çok enteresan bir adam var. Gerçekten çok acayip bir karakter. Hak ettiği üne en azından hak ettiği kadar ön planda olmadı yan. E, bir <gülüyor> aslında çok komik. Onun yüzünden çok ünlü olmuş insanlar var. <gülüyor> evet. E, JJ Cale'den bahsediyoruz. Her şeyden önce e, şunu soralım. Birazdan JJ Cale'in ismiyle ilgili abuk bir şey anlatacağım. E, e-mail adresimiz müzik2yaayrılır.gmail.com e, Önümüzdeki şarkı sırasında bize JJ Cale'in adındaki JJ nedir? Yani gerçek adını... Birisi bize gönderebilirse çok sevinirim. Bu arada ben e, araya girmek istiyorum ve netekim giriyorum. E, Die Streets, Eric Clapton ve bir sürü başka grubun ünlü olduğu bir sürü şarkı aslı CC Kale e, besteleridir. Ha, aynen öyle. E, şimdi CC Kale 1938 doğumlu, Oklahoma'lı e, oldukça e, başarılı bir Besteci, güfteci e, ve gitarist. Kendisi gerçekten neden bilmiyorum. Çok ön planda e, duran bir adam değil. E, biraz cool bir karakter. Böyle çok konserler vereyim, klipler çekeyim, röportajlar vereyim şeyinde değil. E, senin dediğin gibi bir sürü J.J. şarkısının insanlar ona ait olduğunu bilebilirim. Herhalde en en ünlü örnekleri Eric Clapton'un After Midnight ve Cocaine evet. şarkıları. Cocaine artık... ...herkesin ezberebildiği bir şarkı olmasına rağmen. Ee, dediğim gibi Eric Clapton'a ait zannediliyor. Özellikle After Midnight'ın J.J. Cale versiyonu... ...olağanüstü. Lepistir. Lepistir. Yani şimdiye kadar dinlemeyen ama şarkıyı seven varsa mutlaka dinlesin. Ee, Kansas'ın Bringing It Back isimli şarkısı. Ee, Leonard Skinner'ın Call Me The Breeze ve I Got The Same Old Blues şarkıları. Ee, ve... White Spade, Panicking, Traveling Light Ride Me High şarkıları hep C.J.K.L. bestesi. Ha, şimdi... Hatta e, yani bir sürü grupta eğer bir cover yapacaksak bari bir C.J.K.L. bestesi çalalım <gülüyor> gibi bir durum vardır yani. Aynen öyle. Ee, bir sürü sanatçı vardır mesela çok iyi şarkılar yazarlar. O şarkılar hep başkalarıyla meşhur olur. Sonradan öğreniriz ki kendisi de zaten aslında çok da iyi ee, söylememiş. ...o şarkıları, C.C.K. de onlardan değil... ...kendisi de o şarkıları olağanüstü... ...yorumluyor... ...ama cömert bir insan... ...paylaşıyor besteleri... ...bu anlamda bana Prince'i hatırlatıyor... ...Prince de bir beste makinası çünkü adam... ...herhalde her gün iki tane beste yapıyor... ...Prince'in meşhur bir tane... E, ...The Vault dediği artık gerçekten... ...bir kasa mıdır o, adamıdır nedir bilmiyorum... Or ...yazıp yazıp oraya attığı, yayınlamadığı... ...binlerce şarkı var... E, ...oradan tonlarca insana da şarkılar veriyor... İşte bir kere bu programda da tanık olmuştuk. Schneider Conner'a verdiği meşhur evet. Nothing Compares to You çalmıştık. Ee, orijinalinden hiç aşağı kalır yanı yok. Hatta daha, daha iyi oldu daha iyi bile söylenebilir. Şimdi C.J. Kale'nin ismiyle ilgili saçmalıklarıma geçiyorum. Bazı kaynaklarda Jean-Jacques Kale <gülüyor> olduğu iddia ediliyormuş. Ki yalan. Yani, yalan. Ee, şöyle de bir hikaye var. Sunset Strip'te e, meşhur bir e, striptiz kulübü sahibi. Maalesef adı notlarım yok. Bunu da Wikipedia'dan aldığımı söyleyeyim. O yüzden çok güvenilir bir not olmayabilir. E, 1960'larda e, J.J. Cale ile tanışıyor. Ve Velvet Underground'daki John Cale ile karışmamak için e, kendine J.J. Cale ismini taktığını iddia etmiş 2006'da da To Tulsa and Back On Tour with J.J. Cale isimli belgeselde Rocky Frisco bu hikayenin bir başka versiyonunu anlatıyormuş John Cale'den bahsederken ama hikaye aynıymış ben o zaman bu J.J. nedir ben size söyleyeyim yok onu dinleyicilerimize sorduk bize mail atacaklar müzik ikiye aralar at gmail.com'a şarkıdan sonra söylersin. Peki. Tut azıcık. Tutabilir misin? Demek dakika kadar. O zaman. <gülüyor> Hazır e, konumuz da temizlik. O zaman e, duydum. <gülüyor> e, Bu arada bugün şarkı... O zaman bir ipucu vereyim. Verme, verme. Peki. Çok pis bir şey geliyor hissediyorum ya. Peki. Ee, bu arada bugün şansımız uyuşturucudan açıldı. C.J. Cannon'ın şimdi 1996'ta 1996'da çıkarttığı Man albümünden bir şarkı çalacağız. Ee, tamamen e, sarılmış bir sigara üzerine ee, şarkı. Adı da Days Go By. When you light that funny cigarette, would you pass it back to me? I'm feeling a little down now, and it'll keep me company. I'm just a long-lost sinner, living life here on the line. I'll give it right back to you. I know it's not really mine. I don't put it out, not right yet. It's burning pretty good. Maybe I'll have one more talk. Do you think I should? Ooh. Days go by, I just sit around and get real high, ooh, what a glow, I just hang out, they come and go. Hey, the walls are starting to move, the floor's way down there, what a buzz it is, there's electricity in the air, boy I'm feeling really gone, I'm feeling really cool. I think I'll have another one, I'm just another fool You know they say it's illegal, but what isn't these days? No matter what you do, there'll be somebody on your case Ooh, days go by It just seems like I sit around and get high Oh, shame on me They're gonna put me in a Penitentiary I must not be together Look at the shape I am. I just know people are saying uh, He's looking awful thin I guess I can count my blessings Though I've always been this way I guess I'll quit tomorrow Maybe another day Ooh Days go by I guess I'll Sit around and get real high You know time has no absolute it's, uh, just seems like it's spent Everything has a tendency to be so warped and bent While looking here and there I'm surprised to see Everybody's gone here, everybody's gone with me Ooh, days gone by, I just sit around and get real high Ooh, what a blow, I just, I just hang out, they come and go J.J. Kale'den dinledik Days Go By. Bu e, böyle akşam evde yalnızken hafif canı sıkınken çok acayip giden bir şarkıdır. Ee, özellikle bir şeyler içerken de güzel gider. Ee, her şeyden önce müzik iki aydır dinleyicisine tevsiflerime bildirmek istiyorum. Neden? Hiç, yani... kimse, hiç kimse hiç kimse hiç mi mikrofonum kapalı. Ben de teyeflerimi bildirmek istiyorum diyecektim ki. Sen niye bildiriyorsun? Mikrofonum kapalı diye. Ha. Burada a u yapıyorum mikrofona çıkamıyorum. Kapalı. ama hep kapalı zaten. zaten Onun mikrofon kapalıyken şey mi? benim ee... mikrofonumun açılma özelliği var. Mikrofonun <gülüyor> kapalıyken teyef bildirmek zaten boşa gidiyor. <gülüyor> Şimdi bildir. E bildirdik. Ha, işte. Tamam. Bak. Ben Mikrofondan korkmayan mikrofoni deniyor değil mi? <gülüyor> evet. evet. Ee, ben teessüf ediyorum çünkü müzik iki ayrılır dinleyicisi bize mail atmadı. Ya ee, hiç kimse C.J.K.L'ın... Sen burnunu mu sürüyorsun? Evet çok güzel değil mi? <gülüyor> Peki. Ama mikrofona böyle burnumuzu sokmayalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi Kimse C.J.K.L'ın <gülüyor> gerçek adını bilmiyor. Bilemezler. <gülüyor> çünkü bu isim bilinebilecek bir isim değil. Ben şimdi size ismin gerçeğini söylüyorum. Sonra da ben söyleyeyim. Hadi. Jumbo Gemini <gülüyor> Kyle. Jumbo Gemini Kyle. Eee yanlış. Vallahi hangi kaynaktan baktığımızı bakalım. Şimdi her şeyden önce şaşırt maç var. Şaşırt maç dediğim için mail gelecek. Onu biliyorum. Ee, şaşırt maç <gülüyor> e, kaç kişiyle oluyor? Çift kalemi bu? Evet. Eee JJ hmm. Kale'deki iki tane J var ya. Onlardan biri boş. Çünkü adamın adı John Weldon Cale. E, tamam işte. Burada ne yanlış da var? Niye anladım. JW Cale değil de JJ Cale onu bilmiyorum. Gerçekten John Cale ile karışmamak için olabilir. Evet. İlginç değil mi? İlginç. ilginç olduğu kadar enteresan. Evet. Şimdi programımızın standart köşelerinden bir tanesine... Geldik o da Feryal Kabil'le haftanın sözü ben biliyorsunuz bu köşenin dışında duruyorum sadece canlı cıngıllar yapıyorum birkaç hafta çanla yaptığım geçen haftada armonika ile devam ettiğim cıngıllarımda bu hafta bambaşka bir şey yaparak çığır açacağımı tahmin ediyorum siz kendi aranızda hazır mısınız? Biz dünden hazırız. Peki o, o zaman ben köşenin düngılını yapıyorum. Hazır mısınız? Buyurun. Tralala, Feryal Kabil'le haftanın sözü. Feryal'cığım. <gülüyor> Efendim. E, görüyorum ki hastasın. Evet hastayım. O zaman senden periskop alırken diğerize girmemeni <gülüyor> ve trikotaj anında köpek balığı yememenizi rica ediyorum. Ha, asla yapmam. Söz mü? Söz. Tralala, Feryal Kabil'le haftanın sözü. Bu trallalayı bir yerden araklamışsınız gibi geldi. <gülüyor> ne alakası var canım kendi trallalam. Peki. Peki. Şimdi <gülüyor> asıl benim size yüklenme vaktim geldi. Dün bana attığınız e gördüm. Yarın şu üç şarkıyı çalacağım diye. Bir de ne göreyim? Gayet artist artist kendi şarkınızı getirmişsiniz. <gülüyor> Fakat işte orada da bir şaşırtmaç var. Nasıl var? Tanju Eren yazıyor. Şimdi bu şarkı... Eren'in diyeceksin şimdi değil mi? Hayır. Ha. Bu şarkı tam olarak benim değil. Arak mı? Arak evet. <gülüyor> Erdem Yenir mi? Erdem Yenir. Kendi albümü için... Bırakınız, bırakınız. Hakikaten Erdem kendi albümü için Öz diye bir parça yapıyor. Yaparken de... Ee... Parçayı daha hiç ya yapamamış durumdayken <gülüyor> ardı ardına dört e, tane gitar akoru çalmıştı. E, ben o gitar akorlarını çok beğendim ve onun üzerine bir parça yazdım. Yani benim haftalardır burada Erdem Yener hakkında atıp tuttuğumuz her şeyi yıkmış bulunuyorsun şu an. Öyle ben biraz <gülüyor> Evet, Erdem Yener'i tekrar konuk almamız gerekecek. E, o da daha sonra bu parçayı yaptı. Gerçi iki parça dinlediğiniz zaman birbirleriyle hiç alakası olmadığını, sadece Al isimlerinin aynı olduğunu göreceksiniz. Onun albümünde var mı böyle bir şey? Tabii Öz diye bir parça var. Bende de Öz diye bir parça ha, var. bu kadar. Ama tabii herkesin özü <gülüyor> birbirinden Kendine. farklıdır. Ben senin özüne kurban. Şimdi bu parçanın benim için çok bir büyük bir önemi var. Hani herkesin gençlik döneminde biz beraber coştuğu, daha... Hayalleri, idealleri, bilmem neleri olduğu zamanlarda bunları paylaştığı bir arkadaş grubu olur. Ve geriye döner bakarsanız ah neydi o günler diye konuşursunuz. Aramızda en genç Feryal var mı böyle bir grubun? Var. Güzel. Ee, şimdi benim de öyle bir grubum vardı tahmin edersiniz üniversite yıllarında. Gençken değil mi? Fakat e, o grupta e, benim de çok çok yakın e, arkadaşım. Eee... Bir kaza sonucu hayatını yitirdi. Hepimiz e, çok etkilendik. Özellikle ben e, çok e, kafama taktım bu meseleyi. E, ve hep aklımda şey vardı. Bir gün bir albüm yaparsam. Ki o zaman albüm yapma falan gibi şeyler yoktu. Ama hep aklımda vardı. Bir gün bir albüm yaparsam albümümü e, ona adayacağım diye. E, hakikaten de hayat beni öyle bir yere getirdi. 40 yaşında bir albüm yaptım. Ve albümümü... Şebnem Erbaydar'a adadım. Ee, i̇çinde de kimse bilmez ilk kez burada söylüyorum. Yani yakınlarım bilir ama e, bu parçayı da e, Şebnem'e e, hissettiğim şeyleri e, tüm e, yönleriyle sadece hüzün değil, hepsiyle beraber. Yani e, onu anlatan bir şarkı. O yüzden benim için çok özel bir şarkı. Dolayısıyla çalmak istedim. Peki. O zaman ben anons edimi verirsiniz. Buyurun. Tanjere'nin 2006 tarihli ve 40 isimli albümünden dinliyoruz. Öz Evet Tanju Eren dinledik. Öz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Erdem'in eline sağlık. Evet. Onu daha çok ağzına sağlık. Evet. Erdem de burada e, inanılmaz bir vokal yaptı. Gelsin savunsun kendini bakalım ne diyecek. E, dan, niye diyelim? <gülüyor> Peki e, inanılır gibi değil ama e, son şarkımızı çalacak kadar vaktimiz var. İlginç. Kapatalım mı programı ufak ufak? Kapatalım. Ya da birdenbire de kapatabiliriz. Aslında öyle bir efektimiz olsa mesela. Çağat. diye bir ses <gülüyor> olsa programı kapatsak öyle. Peki. Efendim. Son çalacağımız şey hakkında tam iki sayfa not getirmiş. Şuradan şuraya kadar. Hiçbirini okumamaya karar verdim. Doğru karar. Bence de. Benim yeni tanıştığım bir grup bu. Pek sevgili... Arkadaşım e, Lucy'nin tavsiye ettiği Fleet Foxes diye bir grup. Bu Lucy senin arkadaşın e, böyle gökyüzüne çıkıyor, elmaslarla oynuyor. O değil mi? O değil. İsim benzerliği. Bu <gülüyor> Lucy Palmer. E, Fleet Foxes isimli grup e, Seattle'lı <gülüyor> grupla ilgili bir tek garip şey var. Söylemek istediğim. O da yani beş kişiler bunlar ve kendi müziklerini şöyle tanımlıyorlar. Barok armonik pop jam. E, bu konuyla ilgili ben e, bir şey söylemiştim ama sanıyorum bunu... Yayında söyleyemiyoruz evet. Söylememiz sakıncalı. Sen ne düşünüyorsun? Barok armonik pop jam tarzı olarak çalacağımız şey. Kafam karıştı. Zaten hastayım <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. Peki Fleet Foxes'in 2008'de çıkarttığı e, yine Fleet Foxes isimli bir albümden bir şarkıyla veda edeceğiz size. Zaten bir de bu sene çıkarttıkları e, Helplessness Blues diye ikinci bir albümleri var. Daha genç bir grup. E, fena bir albüm değil tavsiye ediyorum. Baya sakin... E, ben dinlemekten keyif aldım. Benim e, ben bir grup kurmuş olsam ve grubun adı Fleet Foxes olsa albinin adını Fleet Fox Mac koyarım. Güzel <gülüyor> olabilirmiş. Güzel olabilirmiş gerçekten. Pekala size Raggedwood isimli şarkıyla veda edeceğiz. Veda etmeden önce bir kere daha söyleyelim. Müzik İki Yarıları'nın 24. bölümünü dinlediniz. Temizlikten bahsettik size bu akşam. E, 25 ve 26. bölümlerde e, bu yayın döneminin son iki bölümü oluyor. Eğer bir aksilik olmazsa. Açık Bana yine... bakma. Hayır açık radyo biliyorsun <gülüyor> bize hiç söylemeden bir hafta veriyor bir şeyleri. Belki de son iki bölümü. Bana bilir. da sürpriz oluyor yani Peki, biz de bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta e, benim bir sonraki haftada Tanju'nun Gelmiş geçmiş en iyi şarkılar. Bir daha hep bu şarkıları dinlemek istiyorum listelerini dinleyeceksiniz. Ee, tahmin ediyorum bayağı acı çektireceğiz birbirimize öyle şarkı mı olur o listede diye. Ee, ben Güray Oskay. Ben Tanju. Ben Feryal. Bu Redwood 5. E, eleman tahta mı demek <gülüyor> Aynen öyle. Açık Radyo 94.9'dan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bu arada ben sana bugün söz verdim ya. ...ne söz verdiğimi hakikaten bilmiyorum. Ben ne söz verdim sana ben, söz verdim ama... Yani e, ...tutamayabilirim bu, çünkü ne söz verdiğimi bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Ya şimdi diyaliz makinesinin içinde... ...köpek balı olmuyor. Anladım. Ha, ben, ben ne yapmalıyım şimdi bu durumda? Gir, gir. İstersen e, ben bir daha okuyayım sana bunu. Hadi bir daha oku bana, bana da... ...ben bu kazara abi, bu şimdi sözümü tutamayabilirim de yani. Ya! Even